Günaydın Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Günaydın. Ee, bugün yine küçük bir duyuruyla başlayacağız programa. Ee, bu sabah birdolapkitap.com'da e, bir elektronik dergi yayınladık. Çocuk kitaplarının dışında çocuklarla ilgili e, olabilecek konular, e, çocuklarla ilgili etkinlikler, e, aklınıza gelen ne varsa e, bundan sonra Hafta Sonu dergimizde e, ele almaya çalışacağız. Evet, BDK Hafta Sonu. BDK Hafta Sonu. E, bakıp görüş bildirirseniz çok seviniriz. Tamam, şimdi kitaplara geçelim. Tamam. E, elimde bizim gibi gevezeleri gerçekten derinden e, etkileyecek, yüreklerini burkacak. Onları şöyle bir an olsun susturmaya yetecek <gülüyor> bir e, kitap var. E, yeni tanıştığımız bir yayınevi Aylak Kitap e, adlı bir yayınevi Yeni tanıştık biz de. Büyük Sözcük Fabrikası adlı bir kitap. E, Agnès de Lestrat yazmış. Valeria Docamp Docampo e, resimlemiş kitabı. E, Aylak Kitabı'nın yayınladığı bu kitabı. Çeviren de e, Çağıl Öksüstepe. E, Büyük Sözcük Fabrikası... Ee, nasıl diyelim? Kapağına baktığın zaman ilk ne düşündün bu kitapla ilgili? Ee, bu kapakla ilgili ilk düşündüğüm şey Fransız olduğuydu. Kendi adıma ilk onu düşündüm. <gülüyor> yani bayağı kitap Fransız bence yani. Ee, en azından hissi o. <gülüyor> ee, i̇lk düşündürdüğü şey oydu ve e, bir de birazcık böyle bir e, nasıl derler bir... E, şey havası var bu Fransız filmini bazı Fransız filmleri vardı ya işte Amelie vardır mesela. <gülüyor> ya da işte e, şarküteriydi sanıyorum o filmin. Onlarda hani böyle bir karanlık ama mizah ama biraz böyle hani tuhaf bir ha başka bir hava vardır. Yani insan böyle... Tam... Nasıl tanımlanabilir bilemiyorum. Fransız diye tanımlanabilir herhalde. <gülüyor> evet. E, kitap kapağından başlayarak o havaya hakim. Hele ki yani zaten ilk birkaç sayfayı şöyle bir çevirip de görsellerle karşılaşınca... E, yani tamamen o havanın içinde... E, İnsan buluyor kendini. Zaten metni de e, o şekilde e, yazılmış bir metin. Hı hı. O havada yazılmış bir metin. Artık o havanın adı neyse. E, Fransız havası diyelim biz buna. E, ve e, görsellerle metin arasındaki tabii o anlamdaki uyum da müthiş. Kitabın ne anlattığından birazcık bahsedeyim. Büyük Sözcük Fabrikası'nın olduğu bir ülke var. Hı hı. E, yani Büyük Sözcük Fabrikası'nın ülkesi burası. Bu ülkenin en önemli özelliği burada yaşayan insanların neredeyse hiç konuşmuyor olmaları. Çünkü e, bu ülkede konuşmak için sözcükleri satın almak, söyleyebilmek için de e, yutmak gerekiyor. Yani sözcükleri satın almadan konuşma şansımız yok. Satın alıp yutmadan konuşma şansımız yok. Onları bir şekilde yememiz gerekiyor önce. E, ve on. Bu durum tabii bazı yani bir, bir takım sosyal farklar da var hani işte ekonomik sosyal farklar da olduğu için herkes aynı miktarda konuşamıyor anlamına Hayran geliyor. Halen yoksa sözcük alamıyorsun. Alamıyorsun ve e, herkes aynı sözcüklerle de konuşamıyor e, doğal olarak. Dolayısıyla bir toplumsal durum var ortada. İşte insanlar yemeklerinde işte çorbalarında sözcükler var onları yiyorlar çocuklara böyle sözcük <gülüyor> yediriyorlar falan filan. Ee, ama konuşmak pahalıya geliyor tabii o yüzden mesela bazı insanlar e, çöp kutularını karıştırıyor çöp kutularını karıştırdıkları zaman da çok ilginç sözcükler bulamıyorlar güya yazara göre çok ilginç olamayan sözcükler şunlar keçi pisliği tavşan poposu <gülüyor> gibi sözcükler bulabiliyoruz e, çöpleri karıştırdığımız zaman e, işte ilkbaharda böyle büyük sözcük indirimleri yapılıyor. Bu ülkede e, ucuza sözcükler alabiliyorsun ama ucuza aldığın sözcükler de işte böyle vantrolog, flodon, flodendron gibi sözcük. Hani ne yaparsın ki bu sözcüklerle? Yani çok sık kullanılmayacak. Ee, evet çok sık kullanılmayacak sözcükler. İşte hani seri sonu indirimi gibi bir şey e, oluyor. Elde kalanları çıkarıyorlar. Evet bazen de sözcükler işte uçuşu veriyorlarmış. Böyle bir mevsimsel bir şey herhalde bu. İşte muson yağmurları gibi herhalde Hı -hı. sözcüklerin de uçuşluğu bir dönem var. O dönem geldiğinde de çocuklar işte kelebek fileleri ile... Bu sözcükleri yakalamaya çalışıyorlarmış. Ee, çünkü işte akşam yemeğinde ailelerine böyle hani flodendron bile olsa bir iki sözcük etmek onların e, hoşlarına gidiyor. Çünkü işte bunlar gurur duyuyorlarmış falan. Ee, kahramanımız Özgür de bu çocuklardan birisi. Ee, filesiyle işte üç tane sözcük yakalıyor. Bunlar kiraz, toz ve sandalye. Çok seviniyor bunları yakaladığı için ama onları söylemiyor. Onları söylemek için bekliyor Çünkü çok değer verdiği birine söylemek istiyor bu sözcükleri. Cemile'ye söylemek istiyor. Cemile aşık olduğu kız. Karşı apartmanda oturuyor. Ya da yan apartmanda öyle bir yerde. E, ve Özgür e, fazla e, parası olmadığı için hani sözcük istediği sözcükleri alıp rahat rahat söyleyecek parası olmadığı için kiraz toz ve sandalye ile idare etmek zorunda. Bunları ona söylemek zorunda. İşte sözcükleri yakaladıktan sonra yandaki sokakta oturuyormuş Cemile Özgür gidip onun kapısını çalıyor ama günaydın nasılsın diyemiyor haber falan diye böyle şeyleri söylemiyor çünkü yok yani o sözcüklere sahip değil onun yerine gülümsüyor işte Cemile de ona gülümsüyor buna karşılık fakat o sırada Özgür gürbüzü fark ediyor. Şimdi böyle bir merdivenli bir sahne var. kitap Kitabın tam burasında. Şu döner merdivenler vardır ya merdiven kovasındayız. Ee, aşağıdaki basamaklarda Özgür var. Biraz yukarıdaki basamaklarda Cemile var. Ee, ondan sonra e, Cemile'den de biraz daha yukarıda e, Gürbüz var. Gürbüz zengin çocuğu. Darararam. Ve karanlık bir, bir anda renkler değişti. Evet karanlık renkler değişiyor. Gürbüz'ün üstünde bir giysi var ki baştan sona sözcüklerle kaplı. Evet yani. evet sözcüklerden tabii. O kadar tabii. çok sözcüğü var ki üstüne bile giyebilmiş. Üstüne bile giyebilmiş. Çok zengin. E, dolayısıyla e, gürbüz gülümsemiyor. Gülümsemek yerine konuşuyor. Hem de böyle büyük büyük sözcüklerle konuşuyor. Seni tüm kalbimle seviyorum Cemilem. Seninle bir gün evleneceğimize eminim falan diye böyle hani <gülüyor> <gülüyor> çünkü var parası. Basmış, almış adam parayı yani. Konuşuyor tabii. Ondan sonra özgür böyle bir bir an bir karamsarlığa kapılıyor tabii. Ya onun işte kocaman Sözcükleri var. Yani onun servet kadar sözcüğü var zaten. Yani benim sözcüklerim çok küçük diyor ama sonra böyle bir duruyor bir an işte o Cemile'ye hissettiği aşkı düşünüyor. O duyguları bir tekrar böyle bir e, gözden mi geçiriyor denir. Hissediyor aslında. O duygularla böyle bir temas ediyor falan. Ve ondan sonra Cemile'ye diyor ki kiraz, toz, sandalye. <gülüyor> Cemiye. Ve kıpkırmızı sayfalar <gülüyor> Evet o sayfa kıpkırmızı. Cemile'nin hali ne olacak? Böyle ellerini e, göğsünün üstte kalbinin üstünde birleştirmiş. Böyle büyük bir mutluluk içerisinde. Yani e, nasıl denir? Kendinden geçmek üzere. Saçlarında da çok güzel beyaz çiçekler var zaten Cemile'nin. Böyle hani, en güzel şiiri dinler. Sanki Sireno Döberger'a konuşuyor onunla yani. Öyle dinliyor Cemile onu. E, sonra da gidip tabii ki e, yanağından öpüveriyor Özgür'ü. E, Gürbüz de havasını alıyor bu noktada. Of oh olsun. onu. <gülüyor> oh olsun ona. E, ve bu arada Özgür... ...ne zamandır bir e, bir çift sözcük, sözcük saklıyormuş meğer. O sözcükleri de söylüyor. Bir daha. <gülüyor> çok şirin. Çok şeker, çok güzel e, kitap. Ve e, kırmızı bir çift sayfayla kitabımız bitiyor. E, enfes bir öykü bence. Çok güzel bir öykü. Çok güzel bir öykü. Çok düşündürücü, Fikir çok, çok ilginç, derin, evet, çok derin bir öykü. Çünkü e, çocuklar açısından değil yalnızca yetişkinler açısından da bu böyle. Biz konuşmayı öğreniriz e, ve sonra da konuşuruz. Ama işte bir sürü atasözü de vardır. İşte e, e, dil cezası, şey dil hatasının en ağır işte e, hatalardan biri olduğuna, işte kemiği yok ki tutasın falan gibi e, dille ilgili bir sürü de öğüt veren sözcük var, şey vardır, e, atasözü vesaire vardır ama biz öyle konuşuruz. Yani o sözcükleri yeterince özen gösterir miyiz seçerken, işte kullanırken, söylerken. Hatta bazen çok hoyrat kullanırız. Evet. Ama e, bir durup düşünsek, yani şu duruma maruz kalsak. işte o yüzden dedim yani bizim gibi gevezelerin yüreğini burkacak bir kitap diye. E, bir durup düşünsek çok başka bir durum var aslında bu sözcüklerle ilgili. Şimdi kitabın tabii bu derinlikleri e, yani müthiş. Bir kere bu toplumsal yani sadece dili kullanarak... Bir toplumsal şema diyelim çıkartıyor. Yani bu gelir düzeyine göre konuşabiliyor olma durumu. Aslında bunu oturup teorik olarak çocuklara anlatmaya kalksak ne kadar zorlanacağımız bir konu ama kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. Ve çok yumuşacık aslında bir biçimde ortaya çıkıyor. Bunu çok önemsedim. Kitaptaki bu kitabın bu yanını çok... E, ...önemsedim. Bir de... E, ...bu çok konuşmak, büyük sözlerle... ...konuşmak, işte Gürbüz'ün durumu... ...yani işte bu kadar büyük sözlerle konuşunca... ...ya birisi, ya işte altı boş çıkıyor... ...genelde, ya işte... E, ...söylediğinin tam tersi aslında... ...yaptığı oluyor filan. Yani bu durum açısından da çok önemli. E, bir de... E, ...Özgür'ün açısından... ...bakarsak da, ya elinde üç tane... ...sözcük var bu çocukcağızın. Yani biri, sorayım, biriyle, evet, yani. Alakasız üç tane sözcük. Toz, kiraz, sandalye... sandalye. Ama yüreğiyle söyledi. Yani bu nokta çok önemli. hani Bu e, sözün nereden geldiğiyle de çok hı hı. E, ilgili bir durum. Dolayısıyla yine çok önemli bir noktaya değmiş oluyor kitap. E, ben hani böyle bir kitap olunca... E, ...bu kadar sözcükle, dille ilgili bir kitap olunca... E, ...aslında çeviri konusunda çok daha hassas olunmasını isterdim. O noktada bir iki pürüz olduğunu düşünüyorum. Yani kitap yani bir tık daha derler ya hani bu sosyal medyada özellikle çoklu yani bir tık kalmış yani bir tık sonra kitap çok iyi bir dile sahip olacakmış ama ufak tefek pürüzler var keşke onlar olmasaydı ama çok da böyle hani yıpratıcı şeyler değil ama var belki bu kitap bence ikinci baskıyı yapar ikinci baskısında belki giderilir bunlar kitabın görselleri de Konuşmaya çok değer çarşıcı. çok güzel görseller çok çalışılmış görseller o belli e, ve e, yaratılan ortam çok önemli e, örneğin işte insanların yaşadığı kent diyelim kentin içinde e, dükkanları görür işte insanlar dolaşıyorlar bir sürü alışveriş torbaları var hep üzerleri sözcüklü vesaireli e, o alışveriş torbalarıyla dolaşan insanların da zaten sosyal işte kafası kürk şapkalı bir kadın var işte bir tane şey takmış neydi Şu tek monokl. göz mono, Monokl takmış. Ee, ...dükkanlar, vitrinler var, tabelalar var. Tabelalarda neler görüyoruz mesela? işte tek, söz, tek sözcükler diye bir şey var burada. Herhalde tek tek sözcük satan Hı -hı. bir yer, tek tekçi. Ee, ondan sonra nazik sözcükler dükkanı var mesela burada. İşte merhaba, günaydın, nasılsın? Deyimler, sorular falan diye böyle bir sürü tabelada şey var. Yeni sezon sözcükler var bir yerde. Söylev diye bir dükkan var. Zaten iki tane bu ne denir şu uzun şapkalar vardı melon ya. Şapkalar. Melon şapkalar. Onlardan takmış iki adam o e, söylev dükkanında önlerinde de... Bit, Tabak dolusu söz. Tepeleme. tepeleme. Konuşuyorlar da konuşuyorlar yani burada camdan görüyoruz. Bir de kaba sözler diye bir dükkan var. Yani o da mesela çok çarpıcı çünkü öyle bir e, dükkan benim çok hoşuma giderdi doğrusu yani merak ederdim hemen ne diyorlar yani diye. <gülüyor> evet. İşte bu sözcük fabrikası ilginç bir fabrika. Şeritler halinde sözcükler üretiliyor ama her dilden sözcükler Ve, üretiliyor. Ve robotlar tarafından ya da e, robotsu, koruyucu giysiler de evet, Robotsu diyelim. Çok Robot, belirsiz kalıyor. Evet robotsu insanlar işte. Yani bu e, kafa, baretleri var mesela. Evet. Baretlerinde söz yazıyor. Hani yani üç harf olsun diye Fransızcadaki sözcük karşılığıyla hı hı. olmuş herhalde. E, söz yazıyor baretlerinde. İşte sonra bir e, sofra... Var mesela insanlar çorbalarında biz hani ekmek doğrarız ya sözcük doğramışlar çorbaya onu içiyorlar. İşte çocuk da burnuna yapıştırmış kaşığı yani küçük espriler de var hep böyle evet. e, görsellerin içine metinden ayrı. E, bu çöp karıştırma sahnesi yine çok zaten ilginç evet. bir fikir. Ve yani, Renkler çok güzel kitapta kullanılan yani çok sınırlı sayıda renk var. Ya, evet. Zaten sınırlı sayıda sözcük e, anlatılıyor bu öyküde. Hı hı onunla paralel gidiyor ee, o, o an anlatılan olayla ya da ifade edilen duygulara göre e, renkler değişiyor işte hı hı. gürbüz çıktığında bir anda kararıyor ortalıkta e, Özgür Cemile'ye aşkını söylerken kıpkırmızı böyle gelincik kırmızısı veriyor. evet çok tabi o e, ifadeler renkle ifadeler resimle ifadeler çok güçlü e, bu şey çarpıcı çok e, çocukların fileyle Evet. Sözcük yakalaması fikri yine çok çarpıcı bir fikir. Görsel olarak da çok güzel. Şu O sahnede bir kedi var. Siyah kedi. Yani hakikaten çok güzel. Evet. Ne diyeyim başka bilmiyorum. Çok güzel bir kedi. Ee, Aylak kitaptan e, çıktı. Büyük Sözcük Fabrikası. E, biz de bu kitabı biraz sonra... Şarkımız çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize armağan edeceğiz. Ee, Sözcük fabrikasını şarkıyı senden alalım isterseniz. Ee, şarkı Çılgın Hırsız e, filminden e, filmin özgün ismiyle aynı olan şarkıyı çalacağız. Despicable Me. Evet Despicable Me geliyor. <gülüyor> Ee, telefon anonsumuzu yapmayı unutmuşuz 0212 343 4040. 40, -40. That's okay. Aylak kitaptan çıkan Büyük Sözcük Fabrikası'nı dinleyicilerimizden Rabia Kaki e, kazandı. E, kendisiyle yayından sonra iletişime geçeceğiz. Bu arada e, telefon numarasını vermeyi unuttuk. Kusura bakmayın ama sonra düzeltmeye çalıştık. E, bugün yeni kitaplardan gidiyoruz hep. Evet. Sendeki de yeni basılmış bir kitaptı. Benim elimdeki de e, birkaç gün önce yani geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı. Genç Yazarın Seyir Defteri. E, ipuçları ve Yaratıcı fikirler. ...diye bir alt başlığı... ...heyecan verici bir başlık. Evet, yazar olmak isteyenler için El Kitabı diye bir alt başlığı daha var. Ee, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Hatta İngiltere baskısıyla aynı anda basılmış hmm. diye bir e, arkada not da var. Artık kitapların çoğu böyle çoğu, basılıyor evet, zaten. Bütün dillerde aynı anda basılıyor. Evet. Ee, ben çok heyecanlandım bu kitabı görünce... ...çünkü e, daha elime alır almaz... Hemen içine böyle bir şeyler yazayım ve e, fikirler çıksın böyle zihnimden aksın defterime dolsun gibi bir his uyandırdı bende. Çocuklarda da muhtemelen aynı etkiyi yapacaktır. E, genç yazarın seyir defteri e, yazmaya hevesli olan ya da eğilimi olan çocuklara bir tür yol gösterici kaynak gibi düşünülebilir. E, hem bir kitap bu hem bir defter. E, i̇çinde kimi notlar öneriler var ve büyük bölümü de boş sayfalardan oluşuyor ve bu sayfalara çocukların kendi öyküleri yazması bekleniyor. Başlangıcında zaten kitap bu kitabın nasıl kullanılacağına dair küçük bir rehber var. Daha sonraki ilerleyen sayfalardaki sayfa tasarımlarından örnekler vererek şablonlarla işte nasıl kullanılacağını ve bu kitap dışında başka ne tür malzemelere gereksinim duyulacağını listelemişler. Çok önemli malzemeler bunlar. En, en çarpıcı malzeme ne sence? Kurşun kalem. Bence beyin. <gülüyor> yani beyin gerekiyormuş <gülüyor> Güzel bir şey bu <gülüyor> kurşun, yani kurşun kalem şu yüzden çarpıcı geldi Ben çok severim kurşun kalemi de, ama evet. artık giderek kalem kullanan insan sayısı azalıyor ya, Özellikle Çocuklar Gençler diyelim yani, ya, ben, Benim gibi zaten yazısı kötü olanlar için Giderek felakete doğru Aslında sürükleniyoruz klavye ile Evet Kuşun kalem ve silgi bir sözlük ki bu da çok önemli bir araç. Sözlük de çünkü çoğu zaman ihmal edilen bir araç bence. Müsvette kağıtlar, biraz fikir ve elbette senin dediğin gibi beyin gerekiyor. <gülüyor> Kitap hikaye yazma bölümüyle başlıyor. İlerleyen bölümlerde kitabın sonlarına doğru da ikinci bir bölüm var. Hikaye yazma gereçleri. <gülüyor> Bence hikaye yazma gereçleri e, başta, başta olsaydı, gerçi en başında o kılavuzda söylüyor Hı. sonunda e, oradan yararlanabilirsiniz diye ama hikaye yazma gereçlerinde bir öykü nasıl yazılır, e, öykü için neler gerekir, işte, e, kurgu nasıl yapılır gibi teknik bilgiler var. O yüzden baştan bu tip bilgileri verip daha sonra e, bu bilgiler doğrultusunda çocukların bir şeyler yazmalarını denemelerini istemek. Bence daha ama mantıklıydı belki de ama tık, tık, tıkandıkça bakacakları evet. bir şey. Bir de şu nedenle olabilir e, kitabın başında şu e, ilk şey kullanma kılavuzunu geçtikten sonra gelen bölüm anladığım kadarıyla kendi yazdıkları hikayelerin başlıklarını bir evet, içindekiler, içindekiler sayfası. sayfası. Hani belki o kitap hissini çoğaltmak adına da tasarımı böyle yapmış olabilirler. Olabilir. Yani e, sonuçta bu e, cilt kalın cildin içinde bir tane spiral var. Hı -hı. Gerçekten defter gibi hani. Sağını solunu istediğin yerini anında açıp çalışabilir. Tekrar başa dönebilirsin. Ee, şöyle şeylerle başlıyor. Başlangıçta çok basit bir öykü kurgusu. Ne, nelerden oluşur ne gerekir? İşte hikayenizin başlığını buraya yazın diye bir boşluk var. Bir zamanlar diye başlıyor. Burada ana karakterinizi tarif edin demiş. Nokta nokta nokta yaşarmış. Burada da hikayenin geçtiği yeri tarif edin diyor. Günlerden bir gün diye başlayıp bunun üzerine fakat ondan sonra çok geçmeden en sonunda diye. Bütün bu sözcüklerin altlarında da açıklamalar var oraya ne tür bir şey yazmaları gerektiğine dair. Ve bir tarafta karakter önerileri vermişler. Bir tarafta yer önerileri ve hikaye için başlangıçlar vermişler. İşte karakterler yani bu bir soytarı da olabilir detektif de olabilir bir opera sanatçısı ya da kurnaz polis köpeği ve bir sürü e, karakter önerisi var. E, diğer tarafta da mekan önerileri var. İşte ıssız bir adamı, spor stadyumu mu, tatil merkezi mi ya da işte hikaye e, bir gösteri, kahramanın bir gösteri yapmasıyla mı başlıyor, görünmez olmasıyla mı başlıyor vesaire diye e, çok sayıda öneri var ve bu mantık sonraki sayfalarda da devam ediyor. Her konuyla ilgili üzerine düşünmeniz gereken sorular ya da işte ipuçları var ve bunların içinden ister seçiyor çocuklar ister başka kendi önerilerini yazıyorlar. Hikaye dağı diye bir şey var bu bence çok önemli bir bilgi. Bütün hikayelerin başı, ortası ve sonu olmalıdır. Hikayeyi yazmaya başlamadan önce her kısımda neler olacağına dair bir taslak yazmak işe yarayacaktır. Bunu yapmanın yollarından biri de hikayenizi bir dağ gibi düşünmektir. Yani şöyle deyip bir dağ resmi koymuşlar. Başlangıç işte başlıyor, kahramanımız ilerliyor ve tepeyi tırmanmaya başlarken olaylar gelişmeye başlıyor. Tam zirvede. Bir sorunla karşılaşıyor çarpıcı bir olay oluyor ya da ve dağın diğer tarafından aşağı doğru artık inmeye başladığında çözüme ulaşıyor ve tekrar yere indiğinde hikaye sonlanmış oluyor. Yani, yani bu, çok iyi bir teknik ve taktik bilgi veriyor Evet, aslında. Bu birçok öyküde kullanılan ve çok temel bir özellik kurguda. Benim bir kaygım var aslında biliyorsunuz yani yayından önce de bir kısaca konuşmuştuk evet. bunu yine Pınar Büyük Yural'ın şantiye çocuk fikrine aslında yaklaşımına belki birazcık bakarak hani böyle bir kaygı hissediyorum yani çocukları şimdi burada tabii şu mesela şu hikaye dağını çok önemsiyorum çünkü evet hikayeler böyle yazılıyor yani hı hı. şu her edebiyatta böyle olsa gerek edebiyat eserinde. E, hatta olmadığı zaman sıkıcı filan oluyordur büyük ihtimalle. Hı hı. E, o anlamda bir sorun yok ama hani bu kadar yönlenme mesela bir önceki sayfada işte karakter tipleri falan ama bir yandan onlar da gerçekten ipuçları yani kaygımdan da çok emin değilim ama. E... Yani bu mesela o tartıştığımız boyama kitapları ya da e, çocuklara çizgi çalışması yaptıran kitaplardaki gibi doğrudan yönlendiren bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Yani Onu, burada... Haklısın. Gerçekten ipuçları veriyor ve koca bir boşluk var önünde. O boşluğunuzu dolduracağın sana bağlı. Yani buradaki şeyleri kullanarak yap demiyor zaten. Doğru e, aslında hiçbirini kullanmak evet, zorunda da yani değil yani. Yani o isim önerileri var. Yanına yine boşluk bırakıyor. Sen kahramanına hangi ismi verirdin diye. Mesela hmm. e, yine bir seçme şansı ve düşünme payı bırakıyor çocuğa. E, bu daha örneğinin sonunda... Daha uzun bir hikaye taslağı hazırlıyorsanız karakterinizin birden fazla sorunla karşılaşması gerekebilir. Bu durumda hikaye dağının birden fazla doğru olur. Yani hikaye sıra dağlarınız olur diye bir bilgi var. Güzel bilgi yine. Kitabın e, ikinci bölümünde o daha teknik bilgilerin olduğu kısımda da hikaye tepeleri diye bir bölüm açmışlar. E, orada da e, olay örgüsünü Luna Park'taki macera trenlerine benzetmiş. Yani sürekli inişler çıkışlar, inişler çıkışlar var. Tam e, çözdüğünü sanırken tekrar bir sorunla karşılaşıp tekrar yukarıya tırmanıyorsun. E, yani buradaki bilgileri ben çok ciddiye aldım. Evet. Hoşuma gitti. E, mesela bir tane resim koymuşlar. Bu resimden bir hikaye anlatın diyor. Yani isterseniz tamamını anlatın, isterseniz içindeki tek bir şeye odaklanın deyip ee, ...yine zihin açıcı sorular vermişti. Buradaki kadın kim? Kartan niye odanın içinde duruyor? Arkadaki gizli geçitten nereye gidiliyor falan diye. Aslında şu kitapla oynayan, zaman geçiren bir çocuk... ...yani tabii kimse yazar olmak zorunda değil. Öyle bir iddiası da yok. Sizi yazar yaparız gibi. Hani öyle bir şey anlaşılmasın. Ama e, en kötü olasılıkla... E, ...daha nitelikli bir okur olacağı kesin. Evet, tam onu diyecektim. E, zaten en sonunda... Bütün bunları anlattıktan sonra yazmayı hiç bırakmayın diye hmm. bir bölüm var. Bütün yazarların doğuştan yetenekli olduğu sadece bir efsanedir diyor. Diğer becerilerde olduğu gibi yazarlıkta da ne kadar çok çalışırsanız ve alıştırma yaparsanız o kadar başarılı olursunuz diyor. Yani buraya yazmakla bitmiyor. Tekrar tekrar yapın ve deneyin. Başkalarını okutun. Yürüyüşlere çıktığınızda etrafınızı gözleyin. Yani yazı yazmak sadece kalem kağıda alıp başlayıp bitirmekten ibaret bir şey değildir. Bu çok daha derinlemesine çalışmak isteyen bir şeydir diyor. Ya yani ve çok güzel önerilerde bulunmuş işte em, okumayı sevdiğiniz bir hikayenin devamını yazın hmm. diye bir öneri Bak, var çok mesela. Güzel e, in, sevdiğiniz bir konuda blok tutun internette demiş. E, yani bu da çok güncel bir evet. aktivite artık. hani onun da dahil edilmiş olması güzel. Ondan sonra günlük tutmayı öneriyor yine yazma egzersizi olarak. Ee, arkadaşlarınıza, ailenize uzun elektronik postalar yollayarak e, bir şeyler anlatın diyor. Yanınızda mutlaka bir defter taşıyın diyor. Bu da çok önemli. Ve e, çok çok okuyun ve kitap eleştirileri ve tanıtımları yazın. E, başka bir yerde daha okumuştum. Yani okuduğunuz kitapları... E, kitaplarda neler yapıldığını gözlemleyin diyor. Yani hmm. e, kurgu, kurgu ile ilgili orada bir fikir veriyor. E, yani kitapta gerçekten ben mesela bugün eve gidip <gülüyor> başına <gülüyor> oturup kendi öykülerimi bunun içine böyle doldurmak istedim. Çünkü gerçekten e, olur olmadık şeylerden böyle bir anda insanın aklına bir şeye gelebilir. Evet, tabii canım. Yani e, neler neler yani çıkabilir. O proje, neydi? Proje Çocuk ve şantiye, şantiye çocuk, çocuk meselesiyle hiç ilgisi yok bence bunun çünkü... Tamam ya kızma hemen. <gülüyor> Hayır hemen. Öyle <gülüyor> yani işte. Tamam peki. <gülüyor> ee, o zaman ben daha fazla bu kitabı uzatmayayım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Genç Yazarın Seyir Defteri. Yazar olmak isteyenler için el kitabı. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Gelecek hafta yeni kitaplarla yine burada olacağız. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiya. <gülüyor>